Değerli kardeşlerim, bu haftaki konumuz geçen hafta işlediğimiz konunun çıkarılacak dersleri. Geçen haftada Hayber Savaşı'nda teşri olan yani kanunlaşan şeriat haline gelen şeylerden. Yani Hayber'de teşri olan, kanun olan, şeriata giren şeylerden bahsetmiştik. Sonra hayberde bu haybe fetihinin etkisinden ondan sonra da zatur rika rika gazvesinden bahsetmiştik. Ya o rikayı biliyorsunuz. Geçen hafta söylemiştik. Sahabeler öyle bir zor savaşa gidiyorlar ki ayakları, ayakkabıları parçalanıyor. Ondan sonra da o ayaklarına, parmaklarına delik yerlerine bez sarıyorlar. O yüzden yama Savaşı diye isimlendiriliyor. Sargı yapıyorlar yani. Buna da zat-ı deniliyor. Bununla ilgili konulardan bahsetmiştik. Şimdi bunlardan çıkartılacak derslerimiz ne? Ondan bahsediyoruz. Birincisi riba yani faiz büyük günahlardan bir günahtır. Evet. Hayber'in fethinde Hayber'in fethinde bu ribanın yani faizin haramlığı kesinleşmişti Ubadib ibn-i Samit radıyallahu anh'dan tabi bu ribanın bir sürü çeşidi var. Yetmiş küsür tane çeşidi var. Onlardan bir tanesi burada geliyor. Hayber savaşında haram kılınıyor. O suretlerden o şekillerden bir tanesi. O da şu hadiste geliyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'lardan Rivayetli Aleyhisselatü Vesselam Hayber arazisinde bir adam görevlendiriyor. O da iyi hurmayı alıp getiriyor Aleyhisselatü Vesselam. Hayber'in bütün diyor hurmaları böyle midir? Yani iyi cinsten bir hurma mıdır deyince adam hayır diyor ey Allah'ın Resulü. Biz diyor iki sağ hurmaya karşılık iyi hurmaya karşılık daha doğrusu 3 sağ e, kötü hurmaya karşılık iki sağ iyi hurma alıyoruz. Yani sağ iki buçuk üç kilogram filan bunu bizim anlayacağımız tabire çevirirsek örneğin altı, şey 9 kilo kötü hurma veriyorlar. 6 kilo misal yani iyi hurma alıyorlar. Aleyhisselatü böyle yapmayın. Dirhemlerle para birimi bir tür para birimi dirhem dirhemlerle satın sonra dirhemlerle yani o para birimleriyle de İyi satın alın diyor. İyi hurmayı satın alın. Yani bu şekilde değiş toku caiz değil diyor. Evet. Bunun tafsilatına gir, girilecek olursa, ki bu e, sünnette gelmiştir, öncelikle ribanın haramlığı Allah Azze ve Celle, Al-Imran Suresi'nde bakın şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amin, la tekkulir riba'a da'afen muda'afen. فَتَقَوَّلَاهَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أي iman edenler kat kat faizi yemeyin katlanmış katlanmış böyle faizleri yemeyin Allah'tan sakının umulur ki felaha yani kurtuluşa erersiniz diyor Bakara suresindeki faizle ilgili gelen tehdit ise çok daha dikkat çekici ve ürpertici Allah azze ve celle diyor ki ellazîne yekulûne rıbâ lâ yekûmûne illâ kemâ yekûmulladî yetekabbetuhu şeytanu minel mes riba yani faiz yiyen kimseler faiz yiyen kimseler şeytanın dokunduğu selamu aleyküm. aleyküm selam şeytanın dokunup da böyle çarptığı kimselerin kalkması gibi kalkarlar diyor. faiz yiyen kimseler onlar öyle kalkacaklar şimdi bu ayet-i kerimede tefsir ederken e, imam suddi diyor ki Bu deli olarak yani delirmiş bir vaziyette kalkacaklardır diyor. Faizleyen kimseler. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma bunlar kabirlerinden bu vaziyette çıkacaklardır diyor. Said bin Cüber, Cübe Cübeyr radıyallahu anh o da diyor ki kıyamet günü faizleyen kimseler boğulmuş böyle delirmiş bir vaziyette kalkacaklar diyor. Ne'udü Allah'a sen Bu faizin en basitinden, en küçüğünden en büyüğüne kadar Allah'a sığınıyor. Allah bizi bizim boynumuzdan, ağzımızdan ve çoluğumuzdan, çocuğumuzdan böyle bir şey girdirmesin, sokturmasın. Şimdi sınıf belirli bir maddeler sınıflar var. Onlarda işte özellikle yasak yani hani dedik ya bir sürü kısmı şubesi var faizin. Yasak özellikle Hayber'de bu sınıflar hususunda geliyor. Genel anlamda o sınıflarda 6 sınıf ikisi para birimi olarak değerlendirilen gümüş ve altın. Diğerleri diğerleri ise buğday, arpa, tuz ve hurmadır. 6 sınıf 6 cins madde. Bunların alım satımı peşin olacak ve elden olacağı. Eğer e, birbirleriyle alım-satım yapılıyorsa, farklı cinsten alım-satım yapılıyorsa, o zaman da e, peşin olması gerekiyor. Şimdi buna e, işaret eden, buna delillik eden hadisleri e, görelim. Buhari ve Müslümin rivayet ettiği hadiste Ebu, Ebu Said radıyallahu anh'tan altın altınla gümüş gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpayla, hurma hurmayla, tuz tuzla, misli misline, yani dengi dengine, ağırlığı ağırlığına elden ele alınır satılır. Her kim artırırsa veyahut artırmak isterse faiz yapmış olur, alanda verende, faiz alanda verende birdir. Bu kadar ağır yani. Şimdi burada müellif, Ve bir e, şöyle özetleme yapmış. Diyor ki bu altı sınıf madde eğer aynı cinsten olursa yani altın altınla, gümüş gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpayla gibi ağırlıkları bir olacak bir de hemen yani elden ele peşin olacak. Eğer ki sınıflar farklı ise yani altınla gümüş yahut buğdayla arpa gibi bu gibi sınıflar farklıysa böyle alışveriş de caizdir. Bu durumda da peşin olacak, tehir edilmeyecek belli bir zamana bırakılmayacak. Böyle bir durumda alışveriş caizdir. Bu konuya işaret eden diğer hadislere gelecek olursak Buhar ve Müslüm'de bera radiyallahu anh'tan gelen bir hadiste aleyhisselatü vesselam altını, güm, güm, e, altını gümüşe karşılık ilerideki bir borç olarak yani bir e, vade olarak tayin edilmiş bir zaman olarak satılmasını yasakladı diyor. Bak sınıflar farklı. Altında gümüş alınıp satılıyor ama peşin olması gerekiyor hemen. İleriye bırakılmaması gerekiyor. Yine bu Said radıyallahu anh rivayet edilen bir hadiste, hadis e, Buhari'de geliyor yine. Altına altınla ancak misli misline satın. Ve birbirinin üzerine artırma yapmayın. Gümüşün gümüşle ancak misli misline ağırlığı ağırlığına satın. Üzerine birbirinin üzerine böyle artırma yapmayın. Ve bilinmeyen bir zamanda o maddeleri ileriye yönelik bilinmeyen bir zamanla hazırda bulunan zamana göre yani hazır peşin olarak birbirine satmayın diyor. Sürena ibn-i Maci'de rivayet edilen bir hadiste İshak ibn-i Kubeys anh'ın babasından geliyor rivayet Ubad ibn-i Samit radiyallahu anh el-Ensari Çok değerli bir sahabe ve vesselam'ın nakiblerinden Yani akabibiyatında Ensarlıların seçtiği liderlerden bir tanesi Ubad ibn Samit radiyallahu an ve Arda Muaviye radıyallahu anh ile beraber Rum bölgesinde, Rum diyarında bir gazvede bulunuyorlar. Yani bir savaşta. İnsanlara bakıyor bu Ubadibni Samit radıyallahu anh. Onlar altının böyle kesiklerini, parçalarını dinerlerle alıp satıyorlar. Gümüşü de herkese dirhemlerle parça böyle kopuk kesilmiş, kırık kırık Gümüşleri de bir takım dinarlarla satıyorlar. Ama bunu yaparken taneyle satıyorlar, tartısız yapıyorlar. Mislimisine değil yani. Dengi dengine değil de taneyle satım yapılıyor. Ubadibdin Samit radiyallahu anh diyor ki, Ey insanlar, ey insanlar sizler ancak ribayan faiz diyorsunuz diyor. Yani bu yaptığınız alışveriş faizdir diyor. Ben işittim ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem altına altına ancak dengi dengine satın <gülüyor> ve arasında bir ziyade yapmayın ve tehir etmeyin. Yani sonraki vadeye bırakmayın diye işittim diyor. Ubad ibn-i Samit radiyallahu anh. Muaviye diyor ki ey Ebu Velid, Ebu Velid de Ubad ibn-i Samit radiyallahu anh'ın künyesi. Vallahi diyor ben bunda faiz filan görmüyorum diyor. Faiz diyor ancak tehir edilirse yani bir zamana bırakılırsa vade yani vade vadeye bırakılırsa o zaman faiz olur deyince Ubadibdin Samit ben diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sana bir hadis söylüyorum. Sen kendi görüşünü söylüyorsun diyor. Sen kendi görüşünü söylüyorsun diyor. Vallahi diyor Allah beni diyor, eğer buradan çıkartırsa bir daha sana ait olan bir yerde, bir mülkte, arazide kesinlikle seninle beraber olmayacağım diyor. Senin böyle velayetin altında, senin böyle gücün, kuvvetin, yetkin altında, velayetin altında bulunmayacağım. Allah beni çıkartırsa diyor. Ondan sonra çıkıyor oradan, dönüyor ve Medine'ye geliyor. Medine'ye gelince Ömer ibn al-Kattab radiyallahu anh ve Arda diyor ki ey Ebu Velid yani Ubad ibn sahabide hitaben yani nedir bu seni getiren böyle o da başından geçen kısayı muaviye ile arasında olan hadiseyi anlatıyor ve bir daha onun e, onunla beraber olmayacağını söylüyor diyor ki Ömer ibn al-Kattab radiyallahu anh ey Ebu'l-Velid sen diyor sen Bulunduğun yere. O beldeye dön. Bulunduğun yere dön. Allah diyor içinde senin ve senin gibi benzer olan, senin benzerin olan kimselerin olmadığı yerin hayrını alsın diyor. İçinden hayrını çeksin alsın diyor. Subhanallah. Ne kadar değerli bir sahabemiş. Ve hemen Ömer İbn-i Hattab Halife Muaviye'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki, senin diyor ubadeye Bir yetkin velayetin yoktur diyor. İnsanları onun söylediği şeye teşvik et. Übadenin söylediği şey üzere teşvik et. Ve muhakkak o bu hususta emirdir diyor. onu söylediği haktır demek istiyor yani. İşte <gülüyor> bu şekilde burada anlatıldığı gibi altın altına altınla Gümüşü gümüşle ancak misli misline ağırlayınca alınıp satılabilir ve peşin olacak. Başka türlüsü faiz. Bize bunu anlatıyor. Tirmizi'den bir şahit daha var bu hadisin. Yine ubadeden geliyor. Altını gümüşe karşılık nasıl dilerseniz elden ele olmak kaydıyla yani peşin olmak kaydıyla satınız diyor. Ve arpayı hurmaya karşılık. Yahut da hurmaya karşılık arpayı nasıl dilerseniz ama elden ele olmak üzere satın. Şimdi bu sınıfları bir daha tekrar edeyim kardeşlerim. İki tanesi para birimi olarak yani para türünden değerli eşyağı. Altın ve gümüş. Arpa buyday. Dört etti. Tuz ve hurma. Altı tane madde. Altı tane madde. Kendi içinde birbirleriyle altın altınla gümüş gümüşle işte bu da bu da alınıp satılacaksa dengi dengine misli misline ağırlığı ağırlığına olacak ve peşin olacak. Farklı cinsler arasında alım satım söz konusuysa bu durumda da nasıl olacak? Peşin olacak. Diğeri mesela arpaya bu da bu arpa hurma şeklinde olduğu zaman denk olması önemli değil ama peşinen olacak. Çünkü hurmanın değeri daha fazladır. Arpanın değeri de azdır. Daha fazla arpa verirsin. Dolayısıyla da e, az hurma alırsın. Bu da denk olmaz. Bunda denklik önemli değil. Ama peşin olacak. Bu altı sınıf e, mala, altı sınıf ürüne diyelim şa, şey e, şeriat yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alışverişte özel bir konum belirlemiş. Buna dikkat edeceğiz. Bu da Hayber'de oluyor. İkinci alınacak ders gazveden, hajdan ve umreden dönüşte dua etmek. Bu duayı yeni karşılaştığım için bu umre ve haj duasının içerisinde bunu da aldım inşallah. Değerli kardeşlerim Allah nasip eder da umre ve hacca gidecek olursanız o duayı da ben ekledim. Onu da yaparsınız inşallah. Dönüşte yani savaştan dönüşte, hajdan ve umreden dönüşte bir dua yapmış aleyhissalatü vesselam. Şimdi ona bakalım. Buharda rivayet edilen bir hadiste bunu söylemiştim. Enes'ten gelen hadiste. Aleyhisselatü Vesselam şöyle Hayber'den gelip de, Hayber'den gelip Medine'nin şöyle yüksek tepelerini görünce, Allahümme barik lehum, muddehum ve sa'ahum diyor. Ey Allah'ım onlara yani Medine'lere, Medine'lilere oranın müddünü ve sağını yani bir ürünlerin ondan sonra meyvelerin ölçülüp tartıldığı bir kap yani ölçülü çek onların mütlerini, sahalarını, ölçeklerini yani, ölçeklerini de mübarek kıl, bereketlendir diyor. Sonra İbni Ömer, radıyallahu anh'dan gelen e, söz konusu o duayı söylüyor dönüşte. E, <gülüyor> diyor ki İbni Ömer, radıyallahu anh bu gazveden döndüğü zaman, hac ve umreden döndüğü zaman, aleyhissiratü vesselam Dönerken işte her yüksek tepede tekbir getirirdi. Üç defa. allah Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Sonra da La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehu'l mülk ve lehu'l hamd ve hu ala kulli şeyin kadir Kendisinden başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona aittir. Yani övgü ona aittir. <gülüyor> o her şeye kadirdir. Aibuna tabiduna abiduna hamiduna sajiduna li rabbina hamiduna diyor. Aibuna dönenleriz. Taibuna tövbe edenleriz. Abiduna ibadet edenleriz. Sajiduna secde edenleriz. Li rabbina hamiduna Rabbimize hamd edenleriz diyor. Ne kadar güzel bir dua. <gülüyor> Sonra devamında Sadakallahu wa da'ahu nasar abdahu وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ Allah vaadini verdiği sözü yerine getirdi. Doğruladı. Ve kuluna yardım etti. Ve hizibleri yani düşman gruplarının tek başına hezimete uğrattı diyor. Bu şekilde, bir daha söylüyorum, Gazbe'den yani savaştan, cihattan, Umre'den, Haç'tan dönüldüğünde böyle dua ediliyor. Allah gitmeyi ve bu güzel duaları yapmayı nasip etsin. Vakit <gülüyor> ben inşallah onu yazdım. O zaman şey yaparsın Alırsınız inşallah. Üç. Üçüncüsü kardeşlerim. Alınacak derslerden bir tanesi. İnsanın kendi aleyhine veyahut da başkası adına başkasına zarar vermeyecek olduğu zaman ve hakkını alma durumu olduğunda, yalan söyleyerek hakkını alma durumu olduğu zaman başka birin yani kendi adına veya başkalarının adına yalan söyleyebilmesinin caiz olması. Yalan söylemesinin caiz olması. Yalnız burada hemen şunu söyleyeyim. Burada belirtmemiş ama e, burada bu yalan geçen hafta anlattığım bir hadisten, kıssadan alınıyor. Bu müşriklere, kafirlere karşı söyleniyor. Bir. İkincisi de komutandan, halifeden yahut emirden Yani Müslümanların liderinden diyelim. Ondan izin alınıyor. Böyle bir izinin neticesinde kafirlere karşı yapılan bir yalan söyleme bu. Yoksa her an geçerli olan bir şey değil Allahu Alem. Anladığım kadarıyla. Evet. Bu El-Haccac İbni İlat hadisinden alınıyor. Tabi geçen hafta gelmeyen kardeşlerim bu hadis neydi diye merak edecekler ama uzun bir hadis. buna tekrar girmeyeceğiz. Evet. <gülüyor> Bu Haccac ibn Aylan denilen adam Ali Sıratu vesselam'dan izin istiyor. Hayber'den dönünce Mekke'ye gidip malını almak üzere. Orada da eşi varmış. Orada malını almak üzere efendim izin istiyor. Ama ne hususunda? Eee Ali ve Müslümanların aleyhinde konuşmak üzere oraya da gidince yani Hayber'in zaferinin Peygamberimiz Ali Sıratu vesselam'la sahabelerin değil de Yahudilerin olduğunu söylüyor. Yanıltıcı şeyler söylüyor. yalan söylüyor. Olay bu kısaca. Özetle bu. Ondan sonra da malını alıp çıkınca, üç gün geçtikten sonra, Abbas radıyallahu anh, Abbas Ebni Mutayyip radıyallahu anh aleyhissalatü ve amcası, ilk önce bu haber alınca çok üzülüyor. Sonra da bu Haccac ibni İlat doğrusunu söylüyor. Üç gün sonra da Mekkelilere ilan edince Mekkeliler perişan oluyorlar. Musibetleri başlarına geliyor. Yani <gülüyor> tam bir hüzün yaşıyorlar. Olay bu. Ee, bundan hareketle Zadül Maadde İbni Kayyum Rahimahullah diyor ki bir maslahat olduğunda Müslümanlara da zarar dokunulmayacak dokunmayacaksa e, bu hadisten istimbatla yani hüküm çıkararak <gülüyor> böyle bir şey olabilir diyor. Yani e, Ama başkasına zarara dokunmayacak diyor. Şimdi bu yalan olan hadise Mekke'de yayılınca oradaki Müslümanlar zarar gördü. yani işte Daha doğrusu üzülerek, sıkıntıya girerek zarar gördü ama diyor e, malı alıp götürme maslahatı, faydası onların üzülmesinden daha önemliydi. Dolayısıyla da zaten sonrasında da oradaki Müslümanlar da haberin gerçek e, kısmını alınca da zaten e, sevindiler. Ve mutlu oldular diyor demek istiyor. Özetle. Sonra buna bir başka e, delil getirmiş. Daha doğrusu işaret ediyor. İmamın yöneticinin hakkın e, zıttına bir şeyi böyle e, işaret etmesi, zannettirmesi, özellikle birbirleri arasında husumet olan kimselere hak bir tarafta ama o başka bir tarafı göstermesi gibi durum olabilir diyor. Buradan hareketle. Niçin bu? Yani hakkı araştırıp, sorup ortaya çıkarmak onunla doğru <gülüyor> e, doğru bir hükme varabilmek için. Buna da e, şey delil getirmiş. Süleyman Aleyhisselam'ın Süleyman Aleyhisselam'ın verdiği hüküm. O hükümde e, müellif burada e, onu zikrediyor. Buhar eden üstünde bunu duymuşsunuzdur. Süleyman Aleyhisselam ve Davut Aleyhisselam döneminde iki tane kadınlar. İkisi de bir yerdeler. Ve ikisinin de küçük çocuğu var. İkisinin küçük çocuğu var. Bir anda bu küçük çocuklardan birini kurt alıp götürüyor. Kadınlardan büyük olan diyor ki Senin çocuğunu götürdü diyor. Küçük olan yok senin çocuğunu götürdü diyor. Yani bir anlaşmazlık oluyor. Demek ki ne kadar küçükse artık e, yani onlar birbirlerine nispet ediyorlar. Böyle olunca önce Davut Aleyhisselam'a geliyorlar. Aralarında hüküm vermesi için. Davut Aleyhisselam büyük olan, yaşı büyük olan kadının lehine hüküm veriyor. Çocuk, çocuk senindir diyor. Onun yandan çıkıyorlar oğlu Davut Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman İbni Davut'a Süleyman Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Süleyman Aleyhisselam da diyor ki e, durumu anlatınca böyle böyle oldu deyince kadınla bir tane bıçak getirin ben diyor çocuğu ikiye böleceğim yarısını sana yarısını sana vereceğim diyor. Bu sefer, bu sefer yaşı küçük olan kadın diyor ki Allah sana rahmet etsin. Çocuk tamam onun diyor büyük kadının deyince Süleyman Aleyhisselam çocuğun küçük kadına ait olduğuna hüküm veriyor. Yani bunun gibi e, hakka ulaşabilmek için tersten yani yaklaşmak veyahut farklı tarafa dikkati çekmek bu caizdir denmek isteniyor. Peki niye öyle küçük e, kadına veriyor? Çünkü <gülüyor> Sübhanallah bir anne, gerçek bir anne Çocuğunun ikiye bölünmesine razı olur mu? Orada çok hikmetli bir şekilde Süleyman Aleyhisselam böyle hüküm veriyor ve doğruya da isabet ediyor burada. Babası ziddine hüküm verdiği halde. Evet. Dördüncüsü değerli kardeşlerim Allah'a karşı böyle kesin bir imanla hareket etmek, bu hususta sadık olmak birtakım mucizeleri beraberinde getirir diyor. Bunu da geçen hafta anlatmıştım. Bedevi bir adam Aleyhissalatü Vesselam'ın asılı olan kılıcını alıyor, kınından çıkartıyor. Ey Muhammed! Şimdi bana karşı seni kim koruyacak diye meydan okuyor. Aleyhissalatü Vesselam da o anda uyuyormuş. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam da ne diyor? Allah diyor. Sana karşı bana engel, kim engel olacak deyince Allah engel olacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra iş tam tersine dönüyor. Aleyhisselatü Vesselam kılıç alıyor. Adam diyor ki adama diyor ki peki sana karşı bana kim engel olacak? Ondan sonra adam af dilemeye başlıyor tabi. Evet. Bununla ilgili rivayetler kardeşlerim Ebu Hureyre'den gelen rivayet Ali Aleyhisselatü Vesselam Bir yerde konaklıyor. O hay, Hayber'den Zatır Rıka'dan dönüşte Zatır dönüşte Sonra <gülüyor> yandaki sahabeler bir ağacı görüyorlar. Ee, o büyük olan ağacı Ali Aleyhisselatü Vesselam'a tahsis ediyorlar. Kendileri de başka bir ağaçların altına gidip konaklıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam e, konaklayınca orada mola verince kılıcın ağacının üzerine asıyor. Bir Arabi Yani bedevi bir adam geliyor Ağaçtan kılıcı alıyor Aleyhisselatü Vesselam o esnada Uyku halinde Aleyhisselatü Vesselam'a uykuyurken Yaklaşıyor ve onu uyandırıyor Diyor ki ey Muhammed Sana karşı bana kim öngel olabilir Diyor o da Allah deyince Allah Azze ve Celle şu ayet kerime indiriyor Bu hadis Hasan derecesinde demiş e, Ahmet bin Hanbel'de Ve İbni, Habbe, İbni Hibban'da rivayet ediliyor Ya ayyuha rasul Bellik ma unzile ileyk benlik ma unzile ileyke ey peygamber Rabbinden sana indirilenı tebliğ et. Ve in tef'al fe in lem tef'al fe, fe ma Eğer böyle yapmazsan yani sana indirilen şeyi tebliğ etmezsen onun yani Allah azze ve celle'nin risaletini tebliğ etmemiş olursun. Vallahu yasumuke minan nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır diyor. اِنَّ Allah لَا يَحْدِ الْغَمَرِ كَافِرٍ Allah kafir karmaya hidayet etmez. Şimdi ayetin delalet yönü şudur. وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ayet-i kerimesini. Birçok suikast neticesinde ali vesselam ne oldu? Korundu. Korundu. Kim tarafından? Allah Azze ve Celle tarafından. Bu hayatındayken korundu. Bir de ölümünden sonra da Alimler diyorlar ki bu ayet gereği Allah Azze ve Celle onun mübarek naaşını, cesedini koruyor. Ki ben bunu daha önce de zikretmiştim. Selahattin Eyyubi döneminde Nurettin Zengi diye bir komutan var. Onun sorumlu olduğu mesul olduğu yerlerden biri de Medine ve Medine'ye Avrupalı iki tane adam geliyor. Aleyhisselatu vesselamın naaşını tünel kazıp alttan çalıp götürmek istiyorlar. Nurettin Zengin'in rüyasına giriyor. Ama adamlar o kadar yaklaşmışlar ki çok az kalmış. Aleyhisselatü Vesselam'ın naaşını almaya, o bedenini almaya. Nurettin Zengin'in rüyasına girince araştırıyor. <gülüyor> Ondan sonra hangi yerden girdiklerini tespit ediyor, tüneli tespit ediyor ve onlara layıkıyla ceza veriyor. Bildiğim kadarıyla o iki adamı öldürttürüyor. Ondan sonra da Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin olduğu yerin e, yere 5 metre derinliğinde kurşun döktürüyor. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye. İşte Vallahu Allah seni insanlardan koruyacaktır. Hem yaşarken hem de ölümündür. İşte burada e, alınacak ders yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'ye karşı yakini kesin bir imanı ve son derece güveni. Buna bir örnekte İbrahim Aleyhisselam'dan verilmiş İbrahim Aleyhisselam döneminde biliyorsunuz insanlar putlara ibadet ediyorlardı. Allah'a şirk koşuyorlardı ve İbrahim Aleyhisselam'a tuzak kırıp onu öldürmek istediler. Lakin Ibrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye olan şiddetli böyle bağlılığı güveni onların e, hilelerini boşa çıkardı hatta ateşi ateşin yakma fiilini ortadan kaldırdı serinle selamet oldu ehe ayet-i kerime suret-i enbiya enbiya suresinde Gunna ya naru kuni berdem ve selamen ala İbrahim dedik ki ey ateş hani o çok büyük ateş yakıyorlar kısa uzun da sadece bu kusunu alalım yani büyük bir ateşin içerisine atıyorlar İbrahim aleyhisselamı hatta Cebrail aleyhisselam geliyor bir isteğin mı diye ne diyor İbrahim aleyhisselam hasbunallahu ve ne'imel vekil hasbunallahu ve ne'imel vekil bize Allah yeter o ne güzel vekildir diyor ondan sonra Allah azze ve celle ya nar dedi ki ey ateş Kunu berden ve selamın ala İbrahim. İbrahim'e karşı soğuk ve selamet ol. Evet. Onların e, hiresi de böyle boşa çıkmış oluyor. Evet. Kesin bir iman. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman etmek, yakini bir iman. Her ne zaman diyor kul Rabbisine böyle güçlü bir imanla olursa Allah Azze onunla beraber Allahu Teala onun her işinde beraberdir ve her türlü zorluklar ona kolaylaştırır ve <gülüyor> her türlü böyle sıkıntıları onun için küçültür, azaltır diyor Rabbimiz böyle güçlü iman sahibi olanlardan özellikle musibet esnazında bak bir sıkıntıda yani can boğaza dayanmış ona rağmen Allahu u Teala'ya tevekkül ediyor bir insan böyle Yani meydan erlerinden olmayı bize nasip etsin Allahu Teala. Ondan sonra da zaten bir kimse yani Allah'a güvenip de ölümü göz almışsa Allahu Teala onun ölümüne hükmederse güzel bir ölümle ölüyor. Yok ölümüne hükmetmediyse de güzel bir kurtuluşla onu kurtarıyor. Tıpkı Hz. İsrailoğlunun kurtulduğu gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulduğu gibi. Evet. Onun için İmam Ahmed Rahimellahu ve Tirmizi'nin İbn-i Abbas'tan raayet ettiği çok önemli bir hadis. İbn-i Abbas'a o küçücük çocukken Aleyhisselatü Vesselam bir nasihatta bulunuyor. Ya gulam ey çocuk inni u'allimuke bi kelimat ben sana bir takım kelimeler öğreteceğim. Bazı şeyler öğreteceğim. Ondan sonra başlıyor. İllah yahfazuke. Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. İhfazil laha tecit tujaheke. Allah'ın hakkını koru Allah'a karşında bulasın. İza'sel te feselillah istediğin zaman Allah'tan iste ve izaste'nte fastein billah yardım dilediğin zaman Allah'tan yardım dile. Ve alam ennel ummata la ecema bil ki bütün topluluklar bütün insanlık Bir araya gelse ala sana bir şey ile fayda vermek üzere bir şeyin lem yemfauke illa bişeyin kat Allahu lek ancak Allah'ın senin lehine yazdığı bir şeyle fayda verebilirler başkasını fayda veremezler ve levic bütün insanlık da bütün ümmet toplansa sana zarar vermek üzere Lem yeduruk illa bi şeyin kat ancak Allah'ın senin aleyhine yazdığı şeyler zarar verebilirler. Bütün ümmet bir araya gelse. Evet, evet. ceffetul aqlam Kalemler kurudu ve defterler, sayfeler dürüldü diyor. Yani Allah azze ve celle'nin takdirinde olan şeyler olacak. Onun için burada anlatılmak istenen son derece Allahu u Teala'ya güvenmek gerekiyor. Beşincisi değerli kardeşlerim geçen haftada ve iki hafta üst üste bahsetmiştik ehil yani evcil eşek etlerinin haram kılınması bunun sebebi ise pis olmasından dolayı diyor. Rıcısın. Hayber günü aleyhissiratü vesselam bu eş, e, evcil eşek etlerinin pis olduğunu hükmünü veriyor. Bundan dolayı e, haram kılınıyor. Bazı insanlar diyor burada müellif, onlara binildiği için işte eşya taşıdığı için haram kılınmıştır. Yok diyor. Asıl olan onun pis olmasından dolayı haram kılınmıştı Evet. Şimdi bu hususta bir ayet-i var. Enam suresinde Kul la ajidu fi ma uhia ruhiya ilayya muharraman illa fiskan Şimdi burada dört şeyin haram kılınması var. De ki ben yiyeceği yiyen kimse üzerine haram kılınan şeyleri haram kılınan şeyler ancak bir leş yani murdar olarak ölmüş İki, akıcı kan 3. Domuz eti, 4. Allah'tan başkası adına boğazlananlar. Bunlar feynahuricsun fısktır ev, ev fıskan. Yani ricç pisliktir yahutta <gülüyor> bir günahtır Allah'tan başkası adına boğazlananlar. Bu dört şey haram kılınıyor. İbn Kayyim rahimehullah diyor ki eee Bu ayet-i kerime indiği zaman ancak bu dört şey haram kılınmıştı. Sonra haramlık yani haram kılınan şey böyle ee, peyder pey zamanla yenilendi. Yani başka haram kılınan şeyler de oldu. Bu ayet-i kerime e, bakacak olursak mealciler öyle bakıyor. Bunların dışında haram bir şey yok diyorlar. Yani onlara göre ayeti olduğu gibi cımbızlayıp alma metodu var. Evsaki öyle değil. Sonradan haram kılınan şeyler var. Dolayısıyla bu evcil eşek etlerinin haramlığı da bundan sonra gelmiştir diyor. Altıncısı altıncısı değerli kardeşlerim namazı kaçıran geçiren bir kimse uyarak veyahut unutarak onun için ezan okur. Onun için kamet getirir namaz için, kaçırdığı namaz için. Cemaatle kılar ve uyuyup kaldıysa o uyuduğu kaldığı yerden şeytanın yeri olduğu için uzaklaşır. Ve beşincisi de o namazın kazasını hemen fevriyeten hiç uzatmadan yerine getirir. Şimdi bununla ilgili biz daha önceki derslerde de konuşmuştuk. Zaten burada da işaret etmiş. Diyor ki Bu Hayber dönüşünde Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> böyle bir şeyle karşılaştığı söylenmiş bir de Hudeybiye dönüşü söz konusu. Yani hangisinde olursa olsun hadiselerin farklı farklı olması yani bu konunun <gülüyor> böyle e, bu şekilde hükmedilmesine mani değildir. Evet. Hudeybiye veyahut Hayber'de söz konusu olmuş olabilir. Önemli olan böyle bir hükmün yani namaza karşı uyunduğu zaman ne yapılacağının hükmünün gelmesi. Bununla ilgili hadisimiz şu. Delil olan hadis. Değerli kardeşlerim Ebu Katade'den geliyor. Diyor ki biz geceliğin aleyhissalatü vesselamla beraber yürüdük. Bazı insanlar dediler ki ey Allah'ın Resulü gece bizi bir dinlendirsen. Yani gece yürüyüşünde bizi dinlendirsen diyorlar. O da diyor ki ben namaza karşı uyumanızdan korkuyorum diyor. Bilal de diyor ki ben sizi uyandırırım diyor. Yani bekçilik yaparım diyor. Uyuyorlar ve Bilal de böyle e, yüküne şöyle sırtını dayıyor. O da uyuyup kalıyor. Uyku kendisine. Galebe çalıyor. Uyuyor. Aleyhissalatü Vesselam uyanıyor. Güneş böyle e, kaşını çıkardığı zaman doğduğunda uyanıyor. Ey Bilal! ne demiştin sen diyor nerede kaldı senin söylediğini deyince ben diyor böyle bir uykuyla daha önce hiç karşılaşmamıştım diyor Be böyle bir uyku benim üzerime daha önce hiç gelmemişti diyor muhakkak ki Allah azze ve celle sizin ruhlarınızı dilediği zamana kadar kabzetti diyor yani uyuttu sizi demek istiyor ve dilediği zamanda size ruhunuzu geri verdi yani dilediği zamanda sizi uyandırdı diyor aleyhissalatü vesselam da ey bilal diyor insanlara namaz için ezan oku. Abdest alıyor. Güneş yükseldiği vakitte ıı, namazı kıldırıyor. Evet. Şimdi İbn-i Kayyum Rahim Ahullah bu hadisten ıı, şunları istimbat etmiş. Birincisi her kim namaza karşı uyurmaya unutursa ıı, uyandığı zaman, hatırladığı zaman o namazı kılar. Vakit onun için aynen o namazın asli vakti gibidir. Asli vakti gibidir. İki, e, revatip sünnetleri de kaza eder. Yani sabah namazının sünnetini mesela, seferdeyse sünnet, sefer, e, sabah namazının sünneti kılınıyor. Sünnetiyle beraber kılmıştır aleyhissalatü vesselam. Yok, mu kimse uyumuş kalmış öğle namazının e, vakti geçmiş de kalktıysa öğle namazının sünnetleriyle birlikte farzını da kılar. Evet. Üçüncüsü kaçırdığı namaz için ezan okur ve kamet getirir. Çünkü bu e, kısanın diyor bazı rivayetlerinde diyor İbni Kayyım Rahmehullah Allah Resulü ona namaz için nida getirmesini, yani ezan okunmasını emretmiştir. Ee, i̇kamet getirmesini, kamet getirmesini emretmiştir diyor. Dördüncüsü kardeşlerim, kaçırılan namaz cemaat halinde kılınır. Eğer cemaat olarak kaçırdıysak, cemaat halinde, tekrar cemaat yapılarak kılınır. Beşincisi, bu kaza işi hemen, çabucak yerine getirilir. Tehir edilmez, uzatılmaz evet altıncısı altıncısı şeytanın yeri olan yerde e, uzaklaşılır o uzaklaştıktan sonraki e, yerlerde musait olan yerlerde namaz kılınır diyor özellikle hamam gibi böyle e, bir takım e, otların bulunduğu e, yerlerde Şeytanın yani barınacağı yerlerden hemen uzaklaşılır ve ondan sonra namaz kılınır. Tabi bu uynup kalınan yerlerde namaz kılmak başka yerde kılmak namazı tehir etmek değildir. Zaten namazda diyor iştigal namaz işiyle meşgul olunuyor. Ama oradan uzaklaşmanın bir sebebi var dikkat edin burada şöyle yanlış anlaşılıyor güneş yükselsin kerahat vakti çıksın da ondan sonra kılalım anlaşılıyor e, bazı yerlerde böyle değildir uyuyan bir kimse kerahat vaktinde kalktığında derhal namazını kılar burada ve vesselamın bir müddet namazı tehir etmesinin sebebi o şeytanın bulunduğu şeytanın uğradığı yerden uzaklaştığı uzaklaşmak için yapıyor bunu yoksa güneşin yükselmesi için değil Demek ki farz olan namazlar için uyuyup kalınan unutulan namazlar için kerahat vakti yok. Kerahat vakti 3 vakittir. Biz bunu inkar etmiyoruz. Vardır. Hadislerde de vardır zaten. Ama bu kerahat vakti neler içindir? Nafile, mutlak nafile namazlar için. Yedincisi değerli kardeşlerim. Sarımsak yemenin kerahiyeti özellikle cemaate sıkıntı verdiği zaman bunu da daha önce söylemiştim Hayber savaşında aleyhissalatü vesselam iki şeyle birlikte yasaklıyor birincisi evcil eşek etlerini yasaklıyor İkincisi de sarımsak yemeği yasaklıyor evcil eşek etlerini yasaklaması tahrime yani haramlığa delalet ediyor ama sarımsak yemek mekruh Özellikle cemaate çıkılacağı zaman yemek caiz değildir. Daha doğrusu yenildiği zaman cemaate çıkılmaz. Bu caiz değildir. Yoksa sarımsak yemek caizdir. İnsan özellikle hasta olduğunda buna ihtiyaç hissettiğinde yiyebilir. Veya canı çektiğinde yiyebilir. Ama yediği zaman cemaate çıkamaz. Çünkü bu konuda yasak. Yani buradaki, şöyle tabir edelim, sarımsağın yasaklanmasındaki espri, cemaate e, gitmemekle alakalı. Yenildiği zaman cemaate çıkılmayacak. Evet, şimdi bununla ilgili birkaç tane hadis rivayet edelim. Yine Buhari ve Müslim'de gelen hadislerde diyor ki Ali selam, men ekela min hadihi şecere kim bu bitkiden yerse e, fele yakrabna mescidena. Fele yakraben mescidena. Bizim mescidimize yaklaşmasın. Bi'baška hadiste ''Mene keremin hâdik şecerati fela yakrabenne ve la yusalliyenne ma'ne'' Kim bu bitkiden yerse bize yaklaşmasın, bizimle beraber namaz kılmasın diyor. Mescidimize bizimle beraber namaz kılmasın, bize yaklaşmasın, bu hep cemaate bunları yiyerek gitmenin caiz olmadığını gösteriyor ulema e, kereh olduğunu söylemiş ama bazı alimler özellikle bu hadislere nafsından dolayı caiz değildir diyor. C yani bu şekilde bu hal üzere e, tabi bu <gülüyor> bu bitkinin içerisine e, bazı rivayetlerde o da geliyor zaten. E, soğan, sarımsak da dahildir. Soğan, sarımsak, şey, soğan, e, pırasa bunlar da dahildir. Bu üçü özellikle, üçü. Rivayetlerde bunlar da geliyor. Bunları yiyen bir kimse mescide de çıkmaz, Cemaatide yaklaşmaz. Evet. Sebebi olarak da Müslüme gelen rivayette kim soğan yerse, sarımsak yerse veya pırasa yerse mescide yaklaşmasın. Çünkü melekler Adem oğlunun yani insanlığın eza gördüğü şeylerden eza, eza görür. Rahatsız olurdu yani. Yani şimdi mescitte de içerisinde melekler de var. Onlar eza görür. Onlara eza vermeyin. Hani insanlar eza gördüğü gibi onlar da eza. Görüyor. Ama şimdi bizim cemaat cami cemaati bilmiyor. Yiy sarımsağı, yiy pırasayı, ondan sonra şeye geliyor, cemaate geliyor. Bu eziyet vermektir. Caiz değildir. Ee, kim onlardan yerse diyor bir hadisin devamında uzunca bir hadis. Onları şeyle pişirerek Hmm, öldürsün. Yani kokusunu gidersin diyor. Pişirdiğin zaman kokusu gidiyorsa, ağzında insanın kokusu kalmıyorsa o zaman cemaate çıkılabiliyor. Şimdi diyor ki müellik, burada bir güzel bir şey işaret etmiş. Buna diyor, bu zamanda ağızlarından, elbiselerinden kötü kokular yayılan, sigara içen kimseler de bunun içerisine dahildi. Onların hali de bu yasağın içerisine dahildi. Ya subhanallah. Yani sigara içiyorsun. Sigara içiyor. Bari cemaate giderken sigara içme. Tam camiye girecekken sigarayı atıyor. E i̇şte bu yasanın içerisine giriyor. Eziyet ediyorsun sen. İnsanlara eziyet ediyorsun. Meleklere eziyet ediyorsun ve bir yasarıs Rasulullah yasanı çiğniyorsun. Ya, <gülüyor> bir kere o yapılan şey haram. Bu yenilen şeyler helal. O yapılan, içilen sigara haram, yani e, çift dikiş oluyor günah. Birincisi haram işliyorsun, ikincisi de cemaate eziyet ediyorsun. Katmerli oluyor yani. Allah Azze ve Celle böyle kardeşlerimizi kurtarsın. Allah. Onlara da irade versin. Evet. Diyor ki İmam Nevevi rahimehullah eee Riyazu Salihin diye bir kitabı var. Çok değerli bir kitap kardeşlerim. Onun şerhi, şerhi var. 5 ciltlik. Hüseymin rahimehullah'ın eee şerhi harika, nefis bir kitap. İçersinde birçok şeyi bulabilirsiniz. Orada bir bab aşmış. Diyor ki e, sarımsak, soğan ondan sonra prasa ve kötü kokusu olan şeylerden yiyen kimseler e, zaruret olmaksızın mescide girmeleri e, mekruhtur diyor. Yasaktır diyor. Şey mekruhtur diyor. Böyle bir bap açmış ve orada da o konu detaylı bir şekilde işlenmiştir. Ve sonra da Bu hususta Riyazi Salih'in bir özelliği var. Baba açıyor ondan sonra ayetleri, hadisleri, o konuya işaret eden delilleri tek tek veriyor. Bir de bunun şerhine baktığınız zaman özellikle Muhammed Salih Hüseyin'in şerhinden biz yan tarafta kızlarımıza, kız öğrencilerimize onu ders kitap olarak okutuyoruz. Şerhiyle okuduğunuz, okuduğunuz zaman tam bir kaymaklık adayf oluyor. Harika bir şerh var. Evet. Yani namaz kılanlara ve meleklere mescitte kötü kokuyla e eziyet etmenin e nehine delalet eden delilleri e hadisleri orada zikretmiş. Sekizincisi ve sonuncusu değerli kardeşlerim korku namazı Evet duruma göre birçok şeşitte, birçok surette şekilde kılınabilir. Bunu şeyde Hudeybiye seferinde bir kısmından bahsettik Hayber'de bir kısmından bahsettik burada 6-7 tane suret zikredilmiş bunları tekrar tekrar tekrar söyleyip yani konuyu uzatmak istemiyorum 6-7 tane sureti var hepsinin de hadisten delilleri var ayetten delili var Kur'an-ı Kerim'de Nisa Turesi'nde 101-102. ayet-i kerimelerde. Bunu da konuyu uzun uzadıya anlatmış. Hem tarifini yapmış, hem de <gülüyor> işaret eden yani diliyle olan hadisleri tek tek almıştır. Bunlara girmeden e, en son şunu söylemek istiyorum. Hafize ibn Kesir Rahimehullah diyor ki bu harbin, savaşın şiddetine göre bu konuya işaret eden Ayet-i Kerime'nin tefsirinde söylüyor bunu. Cemaat daha doğrusu cemaate güç getirilemediği zaman tek tek ferden kılınır. Şimdi cemaat halinde kılınacaksa o hadislerde belirtildiği surette kılınır. Hani kısaca söyleyecek olursak Aleyhissalatü Vesselam iki saf haline getiriyor. Ondan sonra eee Öndekiler ve arkadakiler birlikte ruku ediyorlar, ondan sonra öndekiler secde diyor arkadakiler bekçilik yapıyor. Sonra öndekiler arkaya geçiyor, arkadakiler öne geçiyor, secde ediyorlar, arkadakiler bekçilik yapıyor. Hep birlikte ruku ediyorlar, ondan sonra e, arkadakiler bekçilik yaparken öndekiler secdeyi tamamlıyor, sonra arkadakiler secde yapıyor, hep birlikte oturuyorlar, hep birlikte selam veriyorlar. Bu suretlerden bir tanesi mesela, kısaca. Veya bir başka surette düşman tarafında bir grup, bir grupta ve Vesselam'la birlikte yani imamla birlikte. Önce o birlikte olan e, safa, e, imamla birlikte olan safa namaz kıldırıyor. Sonra onlar gidiyorlar düşman tarafına. Öteki grup geliyor onlara namaz kıldırıyor. İmam bu arada bekliyor. E, i̇mam her iki gruba da birer rekat kıldırıyor. Diğerleri kendi başlarına, o saflar kendi başlarına namazı tamamlamış oluyorlar. Vesaire. Veya sadece birer rekat namaz kıldırıyor. Bunların hepsinin delilleri var. Bu şekillerden bir şekil uygulanabilir diyor. İster kıbleye dönülmüş olsun, ister kıbleye arka taraf dönülmüş olsun. Yani harbin savaşın şiddetinden dolayı kıbleye dönülemezse arka taraf kıbleye denk gelir. Nitekim bir savaşta öyle olmuştur. O zatır rıkah savaşında öyle oluyor. Anlatmıştım bunu. İster ayakta, ister yürü E, yürür vaziyette isterse e, binili vaziyette iken namaz harbin şiddetine göre e, kılınır. Harbin şiddetine göre kılınır. Bir rekata kadar indirilebilir. Hatta bazı alimler e, ima ile e, evzai rahimahullah harbin şiddetine göre kişi ima ile yani işaretle namazını kılar eğer çok şiddetliyse, duramıyorsa ima namazını kılar ve bu şekilde namazı ikame etmiş olur diyor. Bir de en son olarak şunu da ilave edelim ve bitirelim. Diyor ki müellif rahimehullah müellif diyor ki cemaat namazının Hazarda eken yani muhkimken rahatken bir özür yokken zayi eden bir kimse E yazıklar olsun diyor Allah azze ve celle savaşta korku esnasında ve düşman yaklaştığı zaman cemaatle namazı cemaatle namazı emretmiştir çünkü Nisa suresinde öyle diyor tabi e, savaş, harp biraz önce söylediğim gibi şiddetlenirse cemaat namazı düşüyor. Ama böyle bir şey yoksa, bu kadar tehlikeli değilse cemaatle namaz kılınması gerekiyor. فَلْتَقُمْ تَعِفَةٌ مُنْهُمْ مَعَقْ Seninle birlikte bir taifa namaz kılsın diyor. Yani, birçok ulema, birçok alim e, korku namazından mescitlerde cemaatle birlikte yani bu ayet, bu korku namazına delalet eden de, korku namazıyla kastım şu. Bir daha söyleyeyim de iyice anlaşılsın. Özel bir namaz değil. 5 vakit namazı e, savaşla kıldığın zaman adı korku namazı oluyor. Dört rekatını iki rekata indiriyorsun. Veya daha da şiddetliyse durum bir rekata indiriyorsun. Tamam? Bunun adı korku namazı oluyor. Yani bu Korku namazına, savaştaki namaza e, işaret eden ayet ve hadislerden, ayet ve hadislerden mescitlerde cemaat namazı kılmanın vacip olduğunun delilini getirmişler dedi. Evet. Bir tek Hanefi fıkhına göre, Hanefi fıkhına göre e, cemaatle namaz menduptur, müstehaptır, vacip değildir diye bütün fıkıhlarda, diğer bütün mezheplerde Cemaatle namaz, necidlerle cemaatle namaz vaciptir. O da bu ayet ve hadislerden alındığı gibi daha birçok farklı delillerden alıyor alimler. Allah Azze ve Celle o cemaatle, yani cemaat içerisinde Müslümanlarla birlikte namaz kılmayı bizlere nasip eylesin. Bizlere onun lezzetini almayı nasip etsin kardeşlerim. Cemaatin lezzeti bir başka. Ve bize Gerçekten sünnete uyan cemaatler nasip etsin. İmamlar nasip etsin. Evet. Bundan sonraki dersimiz inşallah Allah nasip ederse bir dahaki döneme olacak. Allahu Teala kardeşlerim bu gibi derslerden, ee, siyerden ve başka derslerden hakkıyla istifade etmeyi, hayatımıza yön vermeyi nasip etsin. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu Islam zara jaša istam zare vefatt mi na sibe. Hadda <gülüyor>